Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri Çalışması ile ilgili hazırladığımız programımızda, bugün Bakara Suresinin 219 ve 220. ayetinin tefsirine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde sarhoş eden nesneler ve hükümleriyle alakalı bazı hadislerden bahsetmiştik. Şimdi meysir kelimesinin ne anlama geldiğiyle alakalı kısma geçiyoruz. Meysir kelimesiyle ifade edilen şans oyunu, Arabistan'da öteden beri bilinen ve oynanan bir kumar şekliydi. Hem eğlence olduğu hem de içki yanında meze olarak kullanılacak, Et teminine araç kılındığı için Kur'an'da ile birlikte zikredilmiştir. Meysir şöyle oynanırdı. Veresiye bir deve satın alınır, 28 parçaya bölünürdü. 10 adet küçük okun 7'sine hisseler yazılır, 3'ü de boş bırakılarak ağzı dar bir torbanın içine yerleştirilirdi. Oyuna katılanlar okları birer birer çekerler, dolu çıkanlar hisselerini alırlar, Boş çıkanlar ise devenin parasını öderlerdi. Deve kesimine ve kumar oyununa hizmet edenlerle ziyafetten yararlanmak üzere kumar meclisine gelenler de devenin etinden istifade ederlerdi. Kumarda eğlenme, yeme ve içme gibi bazı maddi faydalar sağlamakla beraber, bunlarla ölçülemeyecek büyüklükte zarar ve günah getirmektedir. Kumar, insanları tembelliğe, çalışmadan kazanıp yeme alışkanlığına sevk etmek, kaybedenlerin kazananlara karşı düşmanlık ve kin duymalarına sebep olmak, içki gibi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak vaktin faydasız, hatta zarar getirecek şekilde zayi edilmesi, kazanma hırsı ve ümidiyle servetlerin kaybedilmesi, ev ve ocakların dağılması, hayatın istikrarının bozulması gibi zararlar ihtiva etmektedir. Fıkıhçılar ve tefsirciler, şekil bakımından farklı da olsa, aynı sonucu doğuran ve aynı zararları hasıl eden oyunların tamamını, kumar saymış ve haram olduğunu ifade etmişlerdir. İçki ve kumarın zararından bahsedilip, yasaklamaya doğru ilk adımlar atılınca, bunları aynı zamanda yoksullara yardım, infak için vasıta kılan kimseler, neyi infak edeceklerini sordular. Allah Teala, affı infak edin. Yani, ihtiyaçtan artan miktarı veya bu miktardan uygun bir kısmı yoksullara, muhtaçlara verin buyurdu. İnsanların kendilerinin veya yakınlarının muhtaç olduğu mallarını başkalarına vermeleri zor olduğu için bu teklif edilmedi. Aksine, insanların yakınlarına infakta öncelik tanıması birçok ayet ve hadiste emredildi. İmkanı olanların bir kısım yakınlarına nafaka sağlaması da ona hukuki ve ahlaki olarak borç kılındı. Bu ihtiyaçlar karşılandıktan sonra mal artarsa sahipleri bunu ne yapacaklar? İşte ayetin ifadesi, amacı ve bu konudaki diğer deliller dikkate alınarak bu sorunun da cevabı iki şekilde verilmiştir. Sahabeden Ebu Zer el-Gıfari'ye göre, ihtiyaçtan artan malın saklanması işletilip üzerinden kazanç sağlanması caiz değildir muhtaçlar bulunduğu müddetçe ihtiyaç fazlası mal onlara verilecektir İslam alimlerinin büyük çoğunluğuna göre ise farz olan servet aktarımı nafaka ve zekatla sınırlıdır bunun dışında kalan infaklar nafile ibadet hükmündedir yapana ecir kazandırır yapmayanı günaha sokmaz. İlgili ayet ve hadislerden, İslam'ın getirdiği kardeşlik ve yardımlaşma kavramlarından bizde hasıl olan kanaat ve anlayışa göre, toplum içinde temel ihtiyaçlarını temin edememiş insanlar bulunduğu müddetçe bu ihtiyaçları gidermeyen kimseler, ihtiyaç fazlası malları sebebiyle sorumlu olacaklardır. Yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine yardımın yalnızca kumara ve şans oyunlarına veya zenginlerin zekatına bırakılmayıp daha geniş bir tabana yayılması, şahsi ve ailevi ihtiyaçlarından artan malı, yiyecek ve giyeceği olan kimselerin bunları yoksullara vermelerinin teşvik edilmesi, sosyal adaletin sağlanması bakımından çok önemli ve ileri bir adımdır. Bu geniş infak kaynağı kullanıldığı takdirde toplumda temel ihtiyaçlarını sağlayamamış kimselerin kalması oldukça güçleşecek ve nadirleşecektir. Cahiliye döneminde yetimlerin hem kendileri hem de malları yeterince korunmadığı, ellerine düştükleri kimseler tarafından İnsafsızca kullanıldıkları ve sömürüldükleri için İslam onlara iyi davranılmasını istemiş, ayetlerde ve hadislerde bu konuyla ilgili olarak canlı ve güçlü teşviklerde bulunulmuş yetimlere haksızlık etmenin ve onların mallarını yemenin ne kadar ağır bir günah olduğu açıklanmıştı. Bazı sahabiler, bu teşviklerin ve uyarıların etkisine fazlaca kapıldıkları için, yetimlerin mallarını ayırıp bunlara el sürmemek gibi yetimlerin aleyhlerine olacak bir tutuma yönelmişlerdi. Ayet, yetim malına yaklaşmama, el sürmeme talimatını getiren nasların kötü niyetlileri, işleri düzeltmek değil, bozmak olanları hedef aldığını, iyi niyetli olanların bundan çekinmeleri için bir sebep bulunmadığını bildirmiş, kendilerine yetim emanet edilen kişilerin, onların hem kendilerini hem de mallarını iyileştirmek, geliştirmek için gayret sarf etmeleri gerektiğini hatırlatarak, çekinmede aşırılığı tasvip etmemiş, ilahi maksadın iyi niyetli ve düzeltici insanlara güçlük çıkarmak değil, kötü niyetli ve bozucu insanları, engellemek olduğuna dikkat çekmiştir. Yüce Kitabımız Kur'an'ın aydınlık ikliminde hazırladığımız programımızda bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle şimdilik Allah'a emanet olun.